kibir ve icab. Ne demek kibir ve icab? Arkadaşlar, kibiri duymuşsunuzdur. Ne demek kibir? Size soralım, kibir. <gülüyor> Büyüklenmek, artistik yapmak diye. <gülüyor> Kibrin o tarif ettiğiniz şey mahlukata, insanlığa karşı kibir. Evet, doğru. Ama kibirin bir kısmı o. Diğer kısmı da ne? Aleyhisselam diyor ki nedir diyor gamtul hak batrul <gântul> hak batrul <gântul> hak ve gamtul nas hakkını yapmak kabul etmemek ve insanlara ne yapmak kibirlenmek yani alm diyor ki <gântul> halka karşı mahlukata karşı kibirlenmek bir de neye karşı kibirlenmek hakka karşı kibirlenmek ikisi de kibir hakka karşı kabullenme hakka karşı kibirlenmek ne demek Hakkı kabul etmemek. Demek. Adama söylüyorsun, diyorsun ki tuttun bir adama nasihat ettin güzel bir şekilde. allah Teala böyle buyuruyor. Resulü böyle buyuruyor. Din bu, bu şekilde. Büyük alimler, ilim ehli bunları kitaplarında yazmışlar. Bak böyle. Adam yok diyor ya. Böyle bir şey mümkün değil diyor. Ben diyor, bunu kabul edemem diyor. Ben bunu diyor kabul edemem. Böyle bir şey diyor olmaz. Bu ne oluyor arkadaşlar? Kibir oluyor. Neyin kibiri bu? Hakka karşı kibir. Hakka karşı kibir. Bir de ne var arkadaşlar? Halka karşı, mahlukata karşı kibir var. Aleyküm selamü Allah'a Aleyküm selamü Herkes kendi nefsini şöyle kontrol edecek. Kendine bakacak. Acaba ben hakka karşı kibirleniyor muyum? Kibirlenmiyor muyum? Çok önemli bir husus arkadaşlar. Aynı şekilde halka karşı, mahlukata karşı üstünlük kurarak gurur ve kibirleniyor muyum? Kibirlenmiyorum. Bunların ne yapmamız gerekiyor, dikkat etmemiz gerekiyor. Konuyla alakalı İmam Nevevrahim Allah'ın zikrettiği ayetlere geçmeden önce hadi siz zikredelim İmam Ne İmam Tirmizi ve İmam Nesain'in Rivayet etmiş olduğu Şeyh Albani Rahimahullah'ın da sahih demiş olduğu bir hadis var. Diyor ki aleyhissalatü vesselam يُحْشَرُوا الْمُتَكَبِّرُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ اَمْثَالَ الظُرْءُ Kıyamet günü kibirlenenler mütekebbirler karıncalar gibi yaratılır. Hatırlıyorsunuz bir hadiste de ne diyordu aleyhissalatü vesselam Kıyamet günü insanların en şişmanı insanların en kilolusu en irisi Getirilir, teraziye konulur, mizanda ne olarak gelmez? Sivrisineğin kanadı olarak gelmez diyor. Sivrisineğin kanadı, oynamıyor yani, kıpırdamıyor bir şey. Taşıdığı sadece neymiş, boş veya dolu bağırsak, başka bir şey yok yani. Allah katında hiçbir yeri yok. Ama Abdullah ibn-i düşünün, ağaca çıkmış, rüzgar sallıyor, bilekler incecik, sahabeler de gülüyorlar. Niye gülüyorlar? İşte rüzgar ne yapacak? Koparıp atacak. Abdullah Bilmesudur radıyallahu anh. Peygamber aleyhisselatü vesselam diyor ki bunun ayağına mı gülüyorsunuz diyor. Bunun diyor ayağı cennette şu anda diyor Medine'de bulunan Uhud dağı var ya. Onun ağırlığı kadar olacak. Yani. Demek ki yani insanın kıyamet günü dev adam olması yahut da karınca adam olması neye bağlı? Dünyadaki hal ve hareketlerine bağlı. Yani imanına ve amellerine bağlı. Diyor ki aleyhisselatü vesselam kibirlenenler, mütekebbir olanlar kıyamet günü karıncalar gibi yaratılacak. Fi <fî> surat-ı rical. Tabi insan şeklinde karıncalar. Yani. Karınca kadar küçücük böyle ama insan şeklinde. Yakşâhumu <gülüyor> zullu. Onları diyor ne saracak? Zillet. Ayetlerde geçiyor ki. <gülüyor> Çenerinizi kapayın diyor Konuşmayın. Zillet içinde olun. allah Teala konuşacak cesaretleri bile olmayacak. Bu Allah-u Teala'nın onlara böyle seslenmesinden sonra. Her tarafından onlara diyor zillet yağacak. Yusakuna ila sicni, sicnin min cehennem. Yüsma Bûlas ya da Bûlas. Cehennemde bunlar bir hapishaneye atılacaklar diyor yani. Bu diyor hapishanenin adı nedir? İki türlü de okuyabiliriz. Bûlas ya da Bûlas. Bilmiyorum polis kelimesinin buradan bir etkisi var mı alınma olarak? Orada akla gelsin. Cehennemdeki bu Hapisin adı ne? Hapishanenin adı? Baulas. <gülüyor> Onların diyor ta'luhum narul anyar. Ateşler onları ne yapacak? Saracak, kuşatacak. Üzerlerinden böyle ateşler onları kuşatacak. Ve <gülüyor> min Cehennem ateşinin içinde olan cehennemliklerin kan ve irinlerinden ne olacak onlara? suizlikleri bunlarla giderilecek. Yani şunun insanın susadığını, insanın artık böyle damağının kuruyup tıptığının kuruyup ölüyorum dediği anı su isteyecek insanlar cehennemlikler. Onlara getirilen sonu arkadaşlar cehennem ehlinin irini. İşte kibir dünyada kibirlenen kasımın gibi artistik yapan insanlara böyle yukarıdan bakan yahut da hakka karşı Kibirlenen insanların cezası bu aleyhissalatü vesselamın da dediği üzere. Tabii, yeryüzünde insanlık tarihinde kibirlenen birçok insanlar gelmiş. Bunlardan bir tanesi de hepinizin bildiği kim? <gülüyor> Karun. Allah-u Teala bizlere ne yapıyor? Onu anlatıyor. Diyor ki Karun kasas suresinde diyor ki inna karuna kâne min kavmi Musa. Karun Hangi kavmi dendi? Musa'nın kavmi dendi. Musa döneminde yaşayan zengin bir adam. <gülüyor> Ama Karun zulmeden bir adamdı. Onlara zulmediyordu. Diyor ki Allah-u kunuz <gülüyor> Biz Karun'a öyle hazineler verdik ki allah Teala biliyorsunuz allah Teala'nın neyi var? Mekri var. Hilesi var. Tuzağı var Kula. Yani adam zulmediyor. Karşılığında ne biçiyor dünyada? Hazine biçiyor. Zenginlik biçiyor. Niye? Çünkü daha da azacak. Daha da azacak. Az önce okuduk ki ayette, bizim dinimiz uğruna gayrette olanlar ne olur onlara yollarımızı kolaylaştırırız. Adam zavallı, miskin, soğukta abdest alıyor, namaz kılıyor. Pazartesi gelmiş kalkıyor, gece kuru ekmeğiyle sahur yapıyor, oruç tutuyor. Gayret. Ve bakıyorsun ki adam allah Teala neyi kolaylaştırmış? Hayır kapılarını kolaylaştırmış. İyilik ve itaat konusunda adam bakıyorsun maşallah Kur'an ediyor. Öbürküsü ise diyor Ve zulmüne karşılık da ne veriliyor ona? Zenginlik, hazineler. Niye? Azgınlığı daha da artsın. Azgınlığı daha da artsın. allah Teala diyor ki, اِنَّ مَفَاتِحَهُ لَتَنُوا بِالْعُصْبَةِ اُولِ الْقُوَّةِ Bu adamın hazinelerinin anahtarları dahi güçlü, kuvvetli insanlara ağır gelecek, taşıması ağır gelen anahtarlara sahipti bu hazineler. Hazinelerden bahsedilmiyor. Hazinenin anahtarlarını dahi taşıyanlar, güçlü olan kimseler taşımakta zorluk çekiyor diyor allah Teala. Tabi Kanun'un şeyi ne? Artistliği, kibri قال inneme utituhu ala ilmin endi. Bana bu hazineler benim benim kazancım, benim yapmamla benim ilmimle oldu. Benim bilgim, benim tecrübem, ben yaptım. Bugün birçok insan Karun'un ağzıyla konuşuyor değil mi? Köyden geldik, memleketten geldik, bu kıssayı çok duymuşsunuz değil mi? Bir yorganla geldik, bir battaniyeyle geldik ama işte akıllı davrandık, öyle oldu, böyle oldu. Ya sen bak kardeşim yani Allah-u Teala'nın senin köyden geldiğin zamanda o dönemde allah Teala'nın senin Allah'ı unutmana rağmen, namaz kılmamana rağmen, içki içmene rağmen, zina etmene rağmen, isyan etmene rağmen allah Teala sana şehrin göbeğinde bir arsa nasip etmiş belki. Ondan sonra o trilyon, trilyonlar olmuş. Senin azgınlığına azgınlık katmışsa. ve sen de hala diyorsan ki ben bunu tecrübemle kazandım. Sen aynı Karun'un konuştuğu gibi ne yapıyorsun? Konuşuyorsun. Sen aslında aldananlardan olmuşsun. Sen aslında kaybedenlerden olmuşsun. Böyle ki insanların gözünde ne akıllı, ne zeki, ne tecrübeli insan olarak sayılsan bile. Karun da öyle diyor. Kavmine dedi ki diyor ben diyor bunu ilmim, tecrübem üzerine kazandım. Ben yaptım Allah Teala bakın onun bu sözüne ne cevap veriyor. Kasas suresinde yine. Diyor ki: "Evelem ya'lem." Karun bilmiyor mu? "Ennallaha kad ehleke men qabluhu min el-qurun. Men huve eshadtu minhu kuvvaten ve ekseru Karun bilmez mi? Hiç duymadı mı? Allah Teala bakın cevap veriyor Karun'a. Kendinden önceki çağlarda yaşamış ondan daha güçlü ve ondan daha çok mala sahip birçok insanı Allah'ın helak ettiğini bilmiyor mu Karun? Yani senin bu kibrin, senin bu büyüklüğün nedir? Tabi allah Teala bize anlatıyor. Karun'un görenler, Karun'un kavmi de ne diyor? اِذْقَالَ لَهُ الْقَوْمُهُ tefrah Diyorlar ki, ey Karun, böbürlenme, artistik yapma. Büyüklenme. İşte bugün de birçok örneklerini görüyorsunuz. Bu çağda da var. Bakıyorsunuz, yani... Öyle bir böbürleniyor. Öyle bir zenginliğiyle insanların önüne çıkıp hareketler sergiliyor ki Allah'ın dini adına konuşuyor, yorumlar yapıyor, Müslümanlık budur diyor. Ona denilecek laf bu işte. Böbürlenme. Zira allah Teala böbürlenenler ne yapmaz? sevmez. Aleyküm selam. Tabii Karun'un akıbeti ne oldu arkadaşlar? Tabii cehennemdeki akıbeti Belli. Nereye girecek? gelecek e girecek. Allah-u Teala onu yerle bir edince diyor ki Allah-u Teala وَمَا كَانَ لَهُ مِنْ فِيَةٍ يَنْصُرُونَهُ Yerle bir olunca diyor. Ona yardım edecek hiçbir topluluk kalmadı. Allah'tan başka. Ve ma kana min el ve ona yardım da edilmedi. Bitti artık yani. Qarun'un işi bitti. Ve أصبح الذين o bil بالأمس Dün onun yerinde olmak isteyenler onun hazineleri görünce vay be. Şimdi bugün de öyle değil mi? Yani şu adamın serveti bizde de olsa gibi temennilerde bulunanlar çok var. Ne temennisinde bulunuyor? Şerre kullanmak için. Diyor ki Allah Teala bu te yerinde olmak isteyenler dün ne yaptılar? Şöyle dediler. Yakuluna ve ki en Allah yapsutur rızkı limen min ibadihi ve Dediler ki bu karunun helakını yere yerle bir olmasını görünce demek ki dediler Allah Teala rızkını ne yapar? Dilediğine verir ve takdir eder. Lule en mennallahu aleyna lahasafa Teala da bize minnet etmeseydi, lütufta bulunmasaydı onu yerin dibine geçirdiği gibi az daha bize ne yapardı? yerin dibine geçirirdi diyorlar. Yani işe uyanıyorlar. Bu musibet gelince. Bizim hayatımızda böyle çok şeyler var arkadaşlar. Yani aramızdan zenginlerin ne hallere geldiğini, ne hallerde öldüklerini görüyoruz. Demek ki zenginlik insanın e, mutlu olması için yeterli değil. Hem dünyada hem ahirette. Diyor ki İmam Nevi Rahim'e Allah'a burada Allah-u Teala'nın şu buyruğunu naklediyor. Tilke dârul ahiretune c'aluhâ lillezîne lâ yureydûne fil ard ve lâ fesâdâ. Biz o ahiret Yurdunu. Ahiret dar. Şey, İbni Hüseyin Rahimahullah diyor ki insanın diyor geçtiği dört tane yurt var. Dört merhade. Birincisi neresi arkadaşlar? Anne kardı. Orası da bir yurt. Niye? Çünkü yani dokuz ay bir şey değil arkadaşlar. Otele gidiyorsun, üç gün sonra sıkılıyorsun. Dokuz ay kalıyorsun orada değil mi? Dokuz ay bir yer. Kal orası kaldığın bir yer. Bir, senin bir yaşadığın alem orası. İkinci yurdu diyor insanın. Neresi? Anne kanından çıkmış olduğu dünya hayat. 40 sene, 50 sene, 60 sene, 70 sene. Bu da uzun bir süre. Burada da ama ne yapıyorsun? Kalıyorsun. Burası da bir yurt. Üçüncüsü neresi arkadaşlar? Kabir yurdu. Burası da bir yurt. Bu yurtların en sonuncusu, ahir olan hangisi? Kıyamet, cennet ya da cehennem. İnşallah i̇şte Allah Teala diyor ki: Tilked darul la yuridun fil ardı Bizler o ahiret yurdunu, cenneti kimler için kılacağız? Yeryüzünde oluv, kibirlenmeyen, yükseklik istemeyen ve bozgunculuk yapmayanlar için. Nedir arkadaşlar bozgunculuk, fesat? Şeyh Hübni Aleyhisseli güzel bir şey söylüyor burada, diyor ki masiyetler diyor, yeryüzündeki en büyük fesatlardır, günahlar, şirk ve günahlar. Yani bozgunculuktan maksat hırsızlık, insan öldürmek elbet bu tabii bozgunculuk ama en büyük bozgunculuk yeryüzünden en yayılması, şirkin ve günahların yayılması. وَالْعَقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ Akibet, güzel sonuç kimlerindir? Muttakilerin, takva sahibi olanların. Takvanın tarifini bir daha söyleyelim. Neydi? Allah'ın emrettiklerini yapmak, esaklarından kaçınmak. Yani takva olmak tarifte çok kolay. Pratikte gayret. Gayret gerekiyor. allah Teala diğer ayette diyor ki, وَلَا تَمْشِفِ الْاَرْضِ مَرَحًا ne yapma, yeryüzünde kibirlenerek, öbürlenerek yürüme. Ne diyor, ''İnneke len tekhrikal arda'' Sen yeri delecek değilsin değil mi yani? Yerin dibine ne kadar girebilirsin? Var mı? Böyle bir gücün, kuvvetin, böyle yürüdüğün zaman ayaklarına gidilen yerin ne kadar altına girebilirsin? Veyahut da ''Ve len tebluğal jibâle tûlâ. Kafanı dikerek, kaldırarak yürüdüğün zaman dağların zirvesine ulaşabilir misin? Yok, aciz bir yaratıksın. Allah Allah bakın nasıl hitap ediyor. Nasıl bize İsra suresinin 37'de ne diyor yerin dibine girersin yerin derersin ne de başınla kafanla burnunla göklere dağlara ulaşabilirsin. Bunların hiçbirini yapamazsın sen. Şimdi daha yanıyoruz anlıyoruz. Böyle uzaydan baktığın zaman dünyaya değil mi? Nokta gibi bir yer. İçinde insanların ne yaptığı yaşadığı acayip bir yurt. Bakıyorsun ki herkes karnında bir paketle, poşetle geziyor, değil mi? Günde iki defa, üç defa onu ne yapıyorlar? Boşaltıyorlar. O denizlere karışıyor, toprağa karışıyor, yeryüzü. Bunlarla doluyor, değil mi? Ondan sonra bakıyorsun insana azıcık aç kaldığı zaman içeriden pis kokular gelmeye başlıyor ağzına, değil mi? En sevdiği insanlar, en yakın olduğu insanlar bile ne yapıyorlar ondan? Açıyorlar kaçma, ya git bir ağzını yıka. Yani. Dış görünüşte bu kadar karizma gözüken, eli aya düzgün bir tip olarak içinden ne geliyor senin arkadaşta? Pis kokular geliyor. Sen böyle bir yaratıksın. Kibirlenmenin hiçbir alemi yok. Artistik yapmanın hiçbir alemi yok. Sen kulsun. Geldiğin yer belli. Yaşadığın süreç belli. Bunun ötesinde artık ne yapmaman gerekiyor? Haddini bilmen gerekiyor. Artistik yapmaman gerekiyor. Teala diyor ki, Lokman suresinde وَلَا تُسَعْئِرْ خَدَّكَ لِنَّاسِ وَلَا تُسَعْئِرْ خَدَّكَ nas. Yanağını, yüzünü insanlara ne yapma? Büyüklenerek çevirmek. Onları küçümseyerek çevirme. Bazılarlar öyle bakıyor arkadaşlar. Gidiyorsun böyle. Ya vermiş, makamın vermiş olduğu, ya paranın vermiş olduğu. prestijden dolayı. Adam sana şöyle bakıyor değil mi? Yani? Sen konuşuyorsun, adam... Sen konuşuyorsun ama adam orada başka bir şey yok. Kafasını çeviriyor. Allah-u Teala اَلَا يَعْلَمُ مَنْ Diyor ya Hiç yaratan bilmez mi? Şimdi bu ayetlerde bakın bizden bahsediyor. Yani bizi yaratan olduğu için bizi çok iyi biliyor. Değil mi? Böyle yani kibirlenen, yanağını çeviren insanları görmüşsünüzdür. Adam Sen konuşuyorsun, bir şey anlatıyorsun. hakka anlatıyorsun mesela. Bir ayet söylüyorsun, bir hadis söylüyorsun. Veyahut da dünyalık bir şey konuşuyorsunuz. Adam böyle bakıyor. Sağa-sola bakıyor, kafasını çeviriyor. Yanak sana doğru. allah Teala diyor ki وَلَا تُسَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ Yanağını insanlara çevirme. Büyüklenenek. وَلَا تَمْشِفِ الْاَرْضِ مَرَحًا Ve yeryüzünde büyüklenerek de yürüme. اِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ Zira Allah-u sevmez. قُلَّ مُخْتَال فَخُور Muhtel ve fakhur. İkisi de kibirli. Muhtel kılığında, kıyafetinde, duruşunda demek. Fakur, konuşmasındaki kibirli Ağzı böyle, sonra gelecek hadislerde, kibir akıyor. Dolu böyle. Kılık, kıyafetlerini atmış insanları ezmeye çalışıyor, döbürleniyor. Allah-u Teala bunları ne yapmaz? Sevmez. Evet. Hadislere geçelim, ilk hadis. Abdullah ibn Mesud radıyallahu anh diyor ki, hani Nebi sallallahu aleyhi ve sellem, قال, La yedhulu el cennete men kâne fî kalbihim iskâlu zâretim min kibir. Kalbinde zerre miktarı kibir olan cennete ne yapamaz? Giremez. Yani bunu ikiye ayırıyoruz. İlim ehli ikiye ayırıyor. Hakka karşı kibir olan kibir var. Adam bakıyorsun ki Allah'ın dinine karşı kibirli, Allah'ın emirlerine karşı konuşuyor. Ben diyor böyle düşünmüyorum. Ben diyor bu aklım yatmıyor benim. Hoşlanmıyor da kalbinden bir ne var? Allah'ın bu emrine karşı hoşlanmamak var. Ne olursa olsun bu. İster namaz olsun, ister oruç olsun yahut dinin herhangi bir sünneti olsun yani. Peygamberin yapmış olduğu bir sünnet olsun. Adam diyor, biliyor, evet diyor. diyor, yok diyor kardeşim. Bu çağda bu şeyde öyle bir şey olmaz. İnanın arkadaşlar bu bu çağda, bu dönemde yaşamış olduğumuz son dönemde insanların içinde bulunduğu en büyük tehlikelerden bir tanesi de bu. Şirkle birlikte. Ne o? Hakk'a karşı, Allah'ın emirlerine karşı ne yapmak? kibirli olmak. Bu kibir öyle bir kibir ki arkadaşlar insanın bütün amellerini ne var? Boşa çıkarır. Allah Teala buyuruyor ki: "Zelike bi ennom karihu ma İşte onlar Allah'ın indirdiklerini ne yaplar? Kerih gördüler. Kabulenmediler. İçlerinden ona karşı bir hoşnutsuzluk ifade ettiler. Peki karşılığında ne oldu? "Ahbata a'maluhum." Allah Teala ise onların amellerini boşa çıkardı. Yani adam namaz kılıyor bakıyorsunuz ondan sonra hacca gitmiş gelmiş ya diyor bu dönemde diyor böyle kılık kıyafet olur mu diyor ya. Yok kardeşim diyor böyle sakal mı olur diyor böyle böyle, böyle kapallık mı olur? Hangi kafa siz bu dini yaşıyorsunuz? Çok katısınız böyle bir şey olmaz böyle bir şey yok Allah'ın dininde ve hatta ben bunu kabul etmiyorum bu çağda uygun değil. Bakıyorsun ki adam kibirin içinde yüzüyor. Çok tehlikeli bir durum arkadaşlar. Çok tehlikeli bir durum. Dikkat etmek gerekiyor. Tabu bu hadiste ne var? Eğer kişinin durumu böyleyse cennete hiçbir zaman giremeyecek. Allah çünkü amellerini ne yaptı onun? Boşacak. Ama adamdaki kibir mahlukata karşı kibirse, insanlığa karşı kibirse ne yapamayacak? Direkt olarak cennete giremeyecek. Ama sonradan cezasını çektiği zaman cennete girebilecek. فَقَالَ رَجُلٌ اِنَّ الرَّجُلَ يُحِبُّ اَنْ يَكُونَ سَوْبُهُ حَسَنًا bir tane sahabe soruyor hemen. Yani sahabenin şeyi çok büyük, bizim üzerimizdeki hakkı çok büyük arkadaşlar. Diyor ki bizlerden birisi elli bir sesinin güzel olmasını istiyor. Ayakkabısının güzel olmasını istiyor. Fazları vardır öyledir, değil mi? Adam böyle. Tabu da hoş bir şey değil yani dinin şöyle hoş bir şey değil. Aşırı bir şekilde aynanın karşısına geçip kılı, kıyafeti böyle simetrik. Bunu oynamak hoş bir şey değil. Peygamber elbette tomin eli iman. Bezaze, böyle mütevazilik, biraz böyle umursamamazlık, imandandır. Çünkü genelde bakın bu tip olan insanlar yani bütün derdi ne oluyor arkadaşlar? Bu oluyor yani. Diyor ki sahabeden bir tanesi, insan diyor elbisesinin güzel olmasını, ayakkabısının güzel olmasını ister, istemesi de bundan mıdır? Kibir midir? Diyor ki aleyhissalatü vesselam, Allah-u Allah Teala güzeldir ve güzeli sever. El-kibru kibiri ise nedir? Açıklıyor. Batrul hak ve gamtun nas. Hakkı kabul etmemek ve insanları ne yapmak? Kibirlenmek, onların üzerinden bakmaktır, diyor. İkinci hadis, <Sessizlik> Selama İbnül Ekva, radıyallahu anh, Enne raculen ekele inde Rasulillah sallallahu aleyhi ve sellem bi şimalihi. <Sessizlik> Selama İbnül Ekva, anlatıyor. Diyor ki, bir adam geldi, peygamberimizin yanında yemek yiyor. Ama yemeği nasıl yiyor? Sol eliyle yiyor. Sol eliyle Peygamber aleyhissalatü vesselam diyor ki, Kul bi yeminik, sağ elinle Adam diyor ki la astati. Diyor ki şey Nebi Aleyhisselam yani şu ruhta zikrediyor. Bu adam artistik yapıyor yani hak hakka kibirleniyor hakka karşı. Yani karşındaki peygamber diyor ki halin Senin artık bu konuda şeyin yok. Allah Teala ne diyor? Hiçbir erkek müminle kadın mümini Allah ve Resulü bir konuda hükmettiğinde onlar için artık ne yoktur? Bir seçim hakkı yok. Resul sana halin demiş? Bitti. Yapamıyorum, edemiyorum. Hele hele bu kibirle söylüyorsam bunu, Peygamber aleyhissalâsâhâme diyor ki adam, yapamıyorum. Aleyhissalâsâhâme diyor yapamayasın. Ne oluyor Peygamberimiz bedduasını alınca? Ne oldu? Diyor ki, adam diyor, bir daha diyor, tabi sahabede diyor, ma menâhû illal kibru. Bu adamı sağ eliyle, veya veyahut şey işte elinle, sağ eliyle yemesine engel olan ancak neydi? Kibriydi. Peygamberden bu bedduayı alınca diyor ki, Artık ne yapamadı sol elini artık ne yapamadı hareket ettiremedi. Öyle kaldı felç oldu. Yani hakkı kabul etmemek kibrin en kötüsü arkadaşlar. Hakkı kabul etmemek, hakka karşı böyle batıl tevhirler getirmeye çalışarak onu inkar etmeye çalışmak kibrin en büyüklerinden bir tanesi. Üçüncü hadis. Tabii Şeyh İbn-i Rahimallah burada diyor, ilim talebeleri diyor, özellikle bu sol elle yemek hususunda bugün maalesef diyor, çok büyük bir ne var? Yaygınlaşmış bir adet var. İnsanlara baktığınız zaman özellikle kafirlere filan. Mesela ben birçok kere dikkat ederim. Böyle yemekle alakalı e, reklamlar geçtiği zaman bakıyorum hep sol elle ne yapılıyor? O reklamda dondurma yiyorsa sol elle yiyor. Yoğurt yiyorsa sol elle yiyor, çay içiyorsun sol elle yiyor. Bu bir, bir, bilinçaltına belki de bir gönderme olabilir. Ya toplumdaki bizim Türk insanına bakıyorum. Adam solak değil ama çayını sol elle içiyorlar. Bakın çevrenizdekilerini bir kontrol edin. Değil mi? Su içecek, sol elle açıp içiyor yani. Böyle hale gelmiş bir toplumuz. Halbuki Peygamber Aleyhisselam bunu yasaklıyor, nehyediyor. Şeyh İbni Yükselim Rahim Allah'ın da dediği gibi bu günahtır, haramdır yani. Sol elle yemek içmek. Haramdır. Bugün de tıp çıkmış diyor ki, evet sol elini kullananlar diyor, sağ elini kullananlara göre daha çok kalp krizi geçirmeyiz yaşıyor, i̇şte kalp yoruluyor filan. Onlar da biraz böyle akli şeyden yaklaşıyorlar. Evet doğru olabilir. Ama bizim ilk hedefimiz, ilk amacımız ne? Kalp krizi geçirmemek değil. Allah-u Teala'nın, Rasulünün emirlerine itaat etmek, uymak. Diyor ki, yani da güzel olsun diyor, ilim talebesi olarak. Mesela bir abimiz var, Onu, onun bu tavrına ben çok hoşuma gidiyordu. Yerde yemek yiyoruz. Adam sol elle yemek yiyor. Yan masada soruyor abi. Ya hocam diyor sol elle yemek yemekin hükmü nedir? Duyurarak oraya. Şey İbn öyle yapın diyor. Yani. Eğer karşınızdaki adam hani hakka karşı böyle birden kabullenmeyecek bir pozisyondaysa dikkat. Ha, dikkat çekme olarak sol elle yemenin hükmü nedir? Sol elle ağza yemek götürmenin hükmü nedir? Peygamberimiz de saklamış mı? Bu şekilde ne yapılabilir? Güzel metotlar ve kullanılabilir. 3. hadis Harise İbn Vehb radıyallahu anhu قال سمعت sallallahu aleyhi sellem, yekul, diyor ki peygamber aleyhissalatu vesselam sizlere ateş halkını ateşe girecek olan kimseleri haber vereyim mi kimdir onlar diyor ki aleyhissalatu vesselam kullu utullin jawazin mustakbir kullu utul utul demek sert kaba kaba sert ne yapıyor? Böyle sert, kaba şekliyle insanlara davranıyor. Adamın yüzünde şey yok. Yani merhamet alameti yok. Yani yanına yaklaştırmıyor böyle kimseyi. Bu hoş bir ahlak değil. İkincisi cevaz. Diyor ki kötü ahlak. Kötü ahlak. Şirret. Ve müstekbir. Ne yapan? Kibirlenen. Dördüncü hadis Ebu Sa'id Al-Khudri Anil Nebi Sallallahu Aleyhi Vesellem Kal Cennet ve Cehennem ne yapıyorlar? Birbirlerine karşı Hüccet Delil sunuyorlar. Tartışıyorlar. Bakın allah Teala da bize bunu anlatıyor. Peygamberimiz de bunu anlatıyor bize. Ateş diyor ki Ben de Bana girenler hep kimler? Cebbar ve l-mutekebbir Zalimler Günahkarlar ve bir kibirli olanlar. Cennet de diyor ki, benim içimde bulunanlar da, cennete girenler de kimler? Zayıf ve zavallı, miskin insanlar. Cennet ve cehennemin bu konuşmasını hüküm olarak allah Teala ne yapıyor? Hüküm veriyor. diyor ki allah Teala, ey cennet, inneki el cenneh rahmeti erhamu biki men eşe. Sen benim rahmetimsin. Ne yaparım ben? Dilediğime seninle rahmet ederim. Tabi hadi sen bazılarını da biliyorsunuz. İki hadis de zikr Cennete girenlerin en belirgin özelliklerinden bir tanesi de ne arkadaşlar? Zayıf. Yani yoksul. Ağır başlı, mütevazi insanlar. Çünkü as, insanın aslı bu deminden söyledik yani. Cehenneme girenlerin en belirgin özelliklerinden bir ise insanları hakir gören, hakka karşı kibirlenen, yüksekten bakan tipler. Diyor ki ateşe de enler, sen ise ey cehennem benim azabımsın. Adabi u adli bu bir kimen eşe dilediğime seninle ne yaparım? Azab ederim. Ve li uha. Sizin ikinizi de ne yapacağım diyor Allah'a, Allah, ben dolduracağım. Tabi biliyorsunuz. Cehennem öyle bir yer ki Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de soruyor Hel <gülüyor> daha dolmadı mı? Cehennem ne diyor? Hel <gülüyor> min daha var mı? Ziyade var mı yani? Fazla var mı? Tabi Cehennem dolmuyor. Hadise ne diyor? En son gelir Rabb taala ayağını Cehennem'in üzerine koyar ve Cehennem içi içine girer. Ve ne var? Katın kat yeter der cehennem dol dolmuyor. Cennet ise arkadaşlar, Peygamber aleyhisselam haber veriyor. Cennette cennet çok geniş. Genişliği yer ve gökler kadar. Boşluk var cennette. Allah diyor ki hadiste, orası için diyor ne var? Yeni bir, o boşlukları doldurmak için yeni bir ne yaratır? Mahlukat yaratır. İnsanlık yaratır. Oraya koyar. Hiçbir hayır yapmayan İmtihana tabi olmamış kimseler. Allah-u Teala ne yapıyor? Dilediği şekilde bu şekilde. Cenneti ve cehennemi de ne yapıyor? Bu şekilde doldurmuş oluyor. 5. hadis Ebu Hurayra hadisi. Enne Resulallah sallallahu aleyhi ve sellem قال la yanzurullah yevmel kıyameti ila men cerra izârehu batra batara. Diyor ki Ebu Hurayra radıyallahu anh. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Elbisesini kibirli bir şekilde kibirlenerek Süreyen, çeken adama kıyamet günü allah Teala ne yapmaz? Bakmaz. Başka rivayetlerde ne var? Allah onlarla ne yapmaz? Konuşmaz. Onları ne yapmaz? Arındırmaz, temize çıkarmaz, paklamaz. Bu kimlerle alakalı bu cezalar? Elbisesini, pantolonunun paçasını ne yapan? Kibirle süreyen, uzatan kimse. Peki, Birisi derse ki, hocam benim elbisemin, şalvarımın, en tarımın erkeklerden bahsediyoruz dedi. Paçalarını uzatıyorum, böyle palyalcılar gibi diyor bazıları kısa değil. Nasıl olması gerek? Ben de kibirim bir de yok hocam yani kibir için de yapmıyorum bu pantolonumun paçasının uzat uzat uzaması kibirin bir şeyi değil sonucu değil. Biz bu kimseye şöyle deriz. Peygamber Aleyhissalatu vesselam Yahdi şöyle buyuruyor. Ma'as fele tahtal ka'bayni fehuve Ayak bileğinden aşağı inen elbise ateştedir. dir. Yani Erkeğin elbisesinden bahsediyoruz. Tabii bunu kadınlar da diye peygamberden sahabe'ler biz ne yapıyoruz ey Allah'ın Resulü? Eğer elbiselerimiz, pardösülerimiz, entarilerimiz ayak bileğine kadar olursa bacaklarımız gözükür. O zaman diyor ne yapın? Bir karış uzatın. Yine gözükürse o zaman diyor bir zira, bir arşın uzatın. Kadınlar ayrı. Erkeklerin elbisesi nasıl olacak? Erkeklerin elbisesi ayak bileğinden aşağıya inmeyecek. Kim bunu belirliyor arkadaşlar? Terziler Federasyonu Başkanı mı? Hayır. Bunu Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem belirliyor. Artık o belirledikten sonra, o Müslüman erkeğin elbisesinin bu şekilde olması gerektiğini söyledikten sonra, bir insanın bununla dalga geçmesi, palyaço gibi demesi ne olur? Küfür olur arkadaşlar. Allah'ın dinini alay etmek olur. Yani buna benzer şeyler söyleyen insanlar ne oldu? Dinlem çıktılar, değil mi? Ne dediler mücahitlerle alakalı Tevbe suresinde. Biliyorsunuz savaşa giderken bizim dediler savaşçılarımız, bu savaşa katılanlarımızdan daha korkak, daha çok yemek yiyen kimseyi göremiyoruz diyerek ne yapıyorlar? Kendi aralarında Allah yolunda savaşan, Allah yolunda cihada giden insanlarla alay ediyorlar. Hemen ayet iniyor arkadaşlar. قَدْ كَفَرْتُمْ imanuk. İman ettikten sonra kafir olursunuz. Niye? Çünkü siz Allah'ın dinini yerine getiren adamlarla, insanlarla ne yapıyorsunuz şu anda? Dalga geçiyorsunuz. <gülüyor> Onlar tabii gelip diyorlar ki ayet inince artık kafir olduğunuz ayeti inince koştura koştura geliyorlar peygamberin yanına. Diyorlar ki biz ne yapıyorduk bununla? Yol eğlencesi yapıyorduk. Yolda eğleniyorduk. Ama senin eğlendiğin, dalga geçtiğin şey Allah'ın dini. Allah'ın dinine çıkmış, savunan insanlar ne yaptın dalga geçtin. Diyor ki allah Teala Allah ve Rasulüyle mi dalga geçiyorsunuz? Onun için yani deminden de dersimizin başına dedik ya bu çağın hastalıklarından bir tanesi adam yani bakıyorsun ki bilir uygulayamayabilir. yani uygulamayabilir ama uygulamıyordur. Günaha giriyordur. Bu ayrı bir şey. Bir de bununla alakalı ne var? Konuşan insanlar var. Bilip bilmeden ne yapıyor? Görüş beyan ediyor. Bunun alakalı konuşuyor. Bu dil var ya öyle bir şey ki Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın da dediği gibi insan diyor, öyle bir söz söyler ki o söze diyor, ne yapmaz? Bir önem vermez. Öyle çıkmıştır ağzından. Ama diyor 70 yıl cehennemin dibine sürüklenir bu sözle. Palyanço paçalı demek belki çok kolay bir şey gibi geliyor değil mi? Bununla dalga geçerek söylüyorsa bu adamın hali harap. Tabii Muazib de Cebel Peygamber Aleyhisselam diyor ki Muazib Cebel. Diyor yani cehenneme götürecek olan şeyden kendini korumak istiyor musun? O zaman diyor Peygamber Aleyhisselam dilini göstererek diyor ki buna diyor sahip çık. Peygamber Aleyhisselam Muaz'a diyor ki diline sahip çık yani. Tabi diyor ki Muazze bin Cemal, Ya Resulallah, bizler diyor konuştuklarımızın karşılığında yani konuştuklarımızdan hesaba çekilecek miyiz? Konuştuklarımızdan dolayı bize sorgu sual olacak mı? Peygamber aleyhisselatü vesselam ne diyor? Annesini kaybetsin. Araplarda bu bir şey, ata sözü. Bir beddua değil. İnsanlar diyor yüzleri üzerine, bir rivayette de burunları üzerine, cehenneme ancak dillerinle, yaptıkları dillerinle söylediklerinden dolayı girerler. Yani dilin yeri çok büyük. acayip arkadaşlar. Dil var ya 13 Aleyhisselatü Vesselam ne abi onu? Tutarak gösteriyor. Hele bu dil Allah'ın dini hakkında ileri geri konuşma konusunda gelirse o zaman o adam affolmuş ah demektir. Demek ki Müslümanın Erkek Müslüman'ın kılık kıyafeti nasıl olacak arkadaşlar? Belli bir model yok yani. Şunu giyeceksin diye bir şart yok ama neyi var bunun? Şartları var. Erkeğin elbisesinin pantolonu veyahut da giydiği alt belden aşağı giddiği elbisesinin uzunluğu, ayak bileğini geçmeyecek. Bir, iki, ne olmayacak bu elbise? Dar Olmayacak. Üç Kafirlere ne yapmayacak? kıyafetlerine benzemeyecek. Yani bu şartları şeffaf olmayacak tabii yani. içini gösteren bir kıyafet olmayacak. Bunlara ne yapması gerekiyor? Kişinin dikkat etmesi gerekiyor. Hazreti Ömer'in ölüm şeyinde yaşadığı bir olay anlatılır. i̇bn Kesir bunun kitabında Elbidaye ve Nihayir'e zikrediyor. Bir adam gelip Hazreti Ömer'e bir genç. Hazreti Ömer'e gelip Hasta ziyaretinde bulunuyor. Hazreti Ömer hançerlenmiş. Hatta yatakta diyor ki, olay anlatanlar, Hazreti Ömer'e süt veriliyor, süt içiriliyor. Bu hançerlendiği vücudunda delinen yerlerden o ağzından verilen süt oradan çıkıyor yani. Bu kadar hasta Hazreti Ömer. Bir genç gelip ne yapıyor? Hazreti Ömer'e gelip diyor çok adil bir halifeydin. Aramızda Allah'ın hükmüyle hükmetti diyerek övgülerde bulunuyor. Hazreti Ömer tabii konuşamıyor. Hasta, yatakta, ölüm döşeğinde. Çıktı, bu adam çıkmak istediği zaman bu delikanlı kapıya doğru yaklaştığında Hazreti Ömer işaret ederek çağırtırıyor onu, gelin, getirtiyor. Diyor ki elbiseni kaldır. Yani ölüm döşeğinde Hazreti Ömer ne yapıyor çocuğa? Elbisesini kaldırıyor. Ki bundan önce Hazreti Ömer tabii... Ee, Peygamber Aleyhisselatü ahlakıyla ahlaklanmış, terbiyesiyle eğitilmiş bir sahabe. Niye? Aynı tavrı Peygamber Aleyhisselatü Vesselam kime yapıyor? Abdullah i̇bn Ömer'e. Abdullah İbn-i Ömer yolda yürürken görüyor. Diyor ki ey Abdullah, Rasulullah da senin için güzel bir örnek yok mu? Şaşırıyor Abdullah i̇bn Ömer. Diyor ki kaldır izarını. Kaldırıyor biraz, diyor biraz daha. Biraz daha kaldır. Nereye kadar kaldırtıyor Aleyhisselatü Vesselam? Baldırının ortasına kadar. Onun alimler diyorlar ki baldırın ortasından ayak bileğine kadar bütün olan o bölge nedir? Sünnettir. Ayak bileğinden aşağı indiği zaman ne olur? Ateşte olur, günah olur, büyük ne olur? Bir rivayette de bu kibirdir diyor Nehsettin Esra. Sen ne kadar kabul etmesen de bu kibirdir. Evet, altıncı hadis. Ebû Hayra diyor ki: "Kâle Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem: al Üç kimse vardır ki Allah Teala kıyamet günü bunlarla konuşmayacak. Ve la yuzekkîhim. Bunları aklayıp arındırıp paklamayacak. Temize çıkarmayacak. Ve la yanzuru Onlara bakmayacak. Kim bunlar? Ve lehüm azâbun Ve onlara acı bir azap var. Şeyhun zânin. Zina yaşlı." Niye? Niye? Şimdi yani Gencin zina etmesi de haram elbette. Çok büyük bir günah. Ama yaşlı bir insanın artık şehveti ne yapmaya başlamıştır? Kırılmaya başlamıştır. Buna rağmen adam bunun peşinden koşuyorsa, bunu istiyorsa, bunu arzuluyorsa, bu adamın durumu elbette fena arkadaşlar. İkincisi, Melik'un kezzab. Yalancı padişah, yalancı yönetici. Yani yalanın, yalan herkese haram. Ama... Yalan söylemesine gerek yokken, söyle, sözlerinin, söyledikleri emirlerin uygulanması, onun iki dudağından çıkacak söze bağlı olan insanın da yalan söylemesi nedir? Daha büyük günahdır. Sen padişahsın, sen kralsın, sen komutansın, başbakanısın, cumhurbaşkanısın, ne yapıyorsun? Yalan söylüyorsun. Gerek yok senin yalan söylemelerin. Sen emredeceksin, insana ne yapacak zaten? Yapacaklar. Üçüncüsü de, a'ilun mustekbir. Kibirli fakir. Ya sen fakirsin. Evet zenginin kibiri de kötü. Az önce söyledik. Ama fakirsin. Bir de üstüne üstlük neysin? Kibirlisin. Zengin gibi gösteriyorsun kendini. Artistlik yapıyorsun. Bunların üçüne de büyük bir azam var arkadaşlar. Yedinci hadis. Kale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. azze ve cel. Diyor ki Allah Resulullah sallallahu ve sellem, allah Teala şöyle buyurdu. Bu tür hadislere biz ne diyoruz? Kudsi hadis. El izz izari. Allah Teala diyor ki izzet benim neyimdir? İzarımdır. Vel kibriya urdai. Büyüklük yani kibir kul için mezmum. Ne demek? Zemmedilmiş. Yerilmiş bir sıfattır ama Allah Teala için hayır. Feman yunazi'uni azzabtuhu kim beni izzet konusunda ve kim beni kibriya konusunda, kibir konusunda bana benzemek isterse, benimle yarışa girerse, ona ne yaparım diyor allah Teala? Azap ederim. Şeyh İbn-i burada güzel bir şey söylüyor. Bu tür hadisler diyor, selefinde dediği gibi emirruha kemacad. Geldiği şekilde ne yapılır? Aktarılır. Ne yapılmaz? İzar'dan maksat şudur. Rida'dan maksat şudur. Şeyine girilmez. Şeyh Salih Ali Şeyh Hafızaullah güzel bir şey söylüyor. Diyor ki allah Teala'nın izarı ve ridası onun diyor sıfatlarını kullarının görmesine engel olan bir hicaptır. Çünkü rivayetlerde o şekilde geliyor. Diyor ki ennel kibriya huvar ridâ. E rivayette şöyle geliyor. Rivayeti hemen getirelim. Evet. Beynel kavmi ve beynel en yanzuru ilaveci Rabbihim illa rida ul kibriya. Kişilerle, insanlarla Rablerini görmeden arasında ne vardır? Kibriya ridası vardır. Çünkü genelde insanın giymiş olduğu rida ve izar insanın neyini örter? Sıfatlarını örter. Değil mi? İnsanın giymiş olduğu o elbise onun vücudunu ne yapar? Saklar, gizler. Diyor ki, Şeksal Ali Şek'te Bu, Bunlar kulların Allah'ı görmesini ne yapar? körmesine bir perdedir. Evet. Son hadis Ebu Horayr hadisine Enne <gülüyor> Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kal beynema raculun fi hulletin tu'jibuhu. Ya sondan bir önceki hadis. Diyor ki bir adam vardı. Bu adam üzerine bir elbise giymiş. Ne yapıyor? Elbisesinden gurur duyarak insanlara bununla üstünlük sağlamaya çalışarak Kibirle yürüyor. Nureccelun ra'sehu. o saçlarında taramış. Değil mi? Tam böyle bugünkü şeyi vasfediyor. Jöleler, bilmem neler. Değil mi? Saçlar böyle değişik değişik şekiller. Ondan sonra kılık, kıyafet, ayakkabılar. Her şeyden var kibir kokuyor. Yürüyüş, ayakkabının, topuklarının çıkardığı ses bile ne? Kibir. Diyor ki aleyhissalâslam bu adam diye böyle yürürken kibirli bir şekilde İhsasafallahu bihi Allah Teala onu ne yaptı? Yerle bir etti. Fâ yatajaljalu fi'l ard. Bu kimse diyor ne yapıyor? Yerin dibine girdikçe giriyor. Yani yerin dibine sokuyor Allah Teala bunu azap ediyor. Kıyamet gününe kadar diyor o bu şekilde ne yapmakta, yaşamakta. Yani Bu adamın vasfı bu. Ya diyorlar ki gerçekten böyle bir adam geldi. Allah Teala onu yerle bir etti. Şu anda berzak aleminde yerin dibine geziyor. Ya da öldüğü zaman adamın cezası ne olacak? Bu olacak. İki türlü de anlaşılabilir. Son hadis. Selama İbnül Akwa diyor ki Kale kale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem La yezalur <gülüyor> raculu yezhebu bi nefsihi hatta yuktebe fil cebbarin fe yusibuhu ma Adam diyor bir kimse kendini öyle yerlere getirir, öyle makamlara çıkarır ki Ta ki Allah katında bu davranışlarıyla kimlerden yazılır? Cebbar. Kibirli olan, büyüklenenlerden yazılır. Ve diyor o cebbar olan kimselere isabet eden, onların başına gelen musibetler ona da gelir. Değil mi? Bugün daha yakın tarihte bakın, görün. Çevrenize baktığın zaman. insanların adını anmaktan korktukları kimseler vardı. Adamları fare deliklerinden çıkardılar değil mi arkadaşlar? Allah onları ne yaptı? Ne hale getirdi? Cebbar, kibirli değil mi? Yani tafralarıyla, hareketleriyle artık ne yapıyor? insanları? fare olarak görüyor. Ama sonuç ne? Sonuç kötü bir ölüm. Peygamberimiz diyor ki işte kim kibirlenirse, büyüklenirse kibirlenenlerden yazılır ve o kibirlenenlerin başına gelen şey ne haber? Onun başına da gelir. Yüce Rabbimiz bizi kibirlenenlerden eylemesin. Kibirden, hakkı kabul etmemekten ve insanlara karşı kibirli olmaktan muhafaza edelim. Önümüzdeki hafta Allah Teala bizlere ömür verirse güzel ahlak bahsine alacağız. Yani güzel ahlak çok önemli arkadaşlar. Kişinin güzel ahlak ile oruç tutan ve geceyi kıyam namazla geçiren kimselerin makamına ereceğini haber verdi Peygamber Aleyhisselam. Çok önemli bir husus. Güzel ahlak ne yapmamız gereken, öğrenmemiz gereken ve üzerinde gayretli olmamız gereken bir husus. Allah nasip ederse önümüzdeki hafta bu güzel ahlak bahsine geçeriz. Subhanakallâhumu ve bihamdik. Eşhedönlâ ilâhe ente ve ileyk.